Türkiye Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Türkiye'nin enerji alanında yatırımcı şirketlerin çıkarlarına değil, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ulusal ve kamusal çıkarları gözeten planlamaya ve programlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Rusya Federasyonu ile yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmaması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu verilerine göre ülkelerin nükleer enerji programlarına geçişlerinin uzun yıllar süren çok ciddi ve kapsamlı çalışmaları gerektiğini belirten Çakar, nükleer enerji gibi çok ciddi bilimsel içerik ve teknik esaslar dahilinde ele alınması gereken stratejik bir yatırım alanının gece kondu tarzı bir yaklaşımla ulusal ve kamusal çıkarlar gözetilmeksizin yalnızca yatırımcı şirketinin haklarını korumayı esas alan bir düzenleme ile gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Nükleer santraller teknoloji ve yakıt yönünden de tamamen dışa bağımlı, atıklarının yönetimi ise sorunlu ve pahalıdır. İşletmeleri teknolojik riskler içeren, ekonomik ömürleri dolunca söküm maliyetleri, ilk yatırım maliyetlerini aşabilen nükleer santrallere Türkiye hazır değildir. Ayrıca nükleer enerji, Türkiye'nin birincil enerji önceliği ve gereksinimi değildir. Söz konusu yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamalıdır, dedi. Bangladeş, karşı karşıya kaldığı büyük çevre sorunlarıyla baş etmek için bir mahkeme kurmaya hazırlanıyor. En kısa sürede meclise sunulması beklenen hükümet tasarısına göre kurulacak mahkeme çevreyi kirletenlere 5 yıla kadar hapis ve önemli miktarda para cezaları vermeye yetkili olacak. Yetkililer her vatandaşın dava başvurusunda bulunabileceği mahkemede toprak ve su yollarına el koyan müteahhitlerin ve fabrika sahiplerinin de yargılanacağını söyledi. Bangladeş, 150 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Çevre kirliliğinin korkutucu bir sorun oluşturduğu ülkede milyonlarca kişi kirlilikten kaynaklanan hastalıklara maruz kalıyor. Başkent Dakka ve çevresindeki milyonlarca insan açısından yaşam kaynağı olan Buriganga dahil dört büyük nehrin suları endüstriyel atıklar nedeniyle kullanılamayacak durumda bulunuyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde çevresel etki değerlendirmesi bilgilendirme toplantısı hidroelektrik santral projelerine karşı çıkan vatandaşlarca protesto edildi. Buzlu Köyü'nde yapımı planlanan Kayalar Regülatörü ve HES projesiyle ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi için Madenli Beldesi'nde ÇED sürecine halkın katılımı ve bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi. Çevre ve Orman İl Müdürü Sabit Kandemir projenin yapımını üstlenen firma yetkilileriyle ÇED Rapunarı'nı hazırlayan uzmanların katıldığı toplantıda Vatandaşlara chat süreci ve yapılacak HES'lerle ilgili bilgi verdi. Toplantının salonunda dışında da ellerinde HES'ler aleyhine pankart ve döviz bulunan vatandaşlar slogan attı. Bir süre protesto nedeniyle ara verilen toplantı daha sonra tüm tepkilere rağmen tamamlandı. Burada halkın katılımı ve halkın ne istediği son derece açık. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin küresel ısınma haritasını çıkardı. Haberler son derece korkutucu. İstanbul, Kocaeli ve Güneydoğu'da sıcaklıkların şimdiden arttığını tespitini yapan kurum, küresel ısınmanın 2030 yılına kadar su kaynaklarını %40 tüketeceğini öngördü. Küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri konulu sunumda, susuzluk stresli günler getirecek, sıcaklık Akdeniz turizminde vuracak uyarısı yapıldı. Sunumda küresel ısınmaya karşı başta temiz enerji ve toplu taşımacılığa geçiş olmak üzere Türkiye'nin yapması gerekenler de sıralandı. Türkiye biyolojik çeşitlik bakımından en zengin ülkeler arasında ancak küresel iklim değişikliği sonucunda Kuzey Akdeniz'de bitkilerin %50 oranında kaybedileceği ve sulak alan ekosistemlerinin de zarar göreceği belirtiliyor. Bu haberlere karşı Türkiye'nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor hem ulusal anlamda hem de uluslararası alanda. Dünyanın en nadir kelebeklerinden biri olan ve 10 yıldır izine rastlanmadığı için yok olduğu düşünülen Mezopotamya çok gözlü kelebeği. Yıllar sonra Malatya'da bulundu. Doğa Koruma Merkezi adına gözlem yapan kelebek gözlemcileri Süleyman Ekşioğlu ve Didem Ambarlı 10 Temmuz'da Malatya'da efsane kelebeği fotoğrafladı. Uzmanlar ilk olarak 1892 yılında keşfedilen bu nadir kelebeğin yaşadığı alanların ya tahrip olduğu ya da iklim değişikliği nedeniyle yok olduğundan endişe ediyordu. Kırsal bölgelerin boşalmasıyla beraber yer yer tarımdan ve aşırı hayvancılıktan kurtulan doğa geri dönme mücadelesi veriyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'in geçen yıl ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğunu bildirdi. Çin, 2009 yılında 2 milyar 252 bin ton petrole eşit ham petrol, kömür, doğal gaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kullandı. Raporda Çin'in enerji tüketimi konusunda ABD'yi geride bırakmasında en önemli etkenin ekonomide yaşanan durgunluğun ABD sanayini ciddi oranda etkilemesi olduğuna işaret edildi. Bir başka etken ise Çin'in yoğun talep artışı. Kişi başına enerji tüketiminde ABD'nin hala liderliğini koruduğunu ifade edilen raporda, tabi buna liderlik denemez, bu esasında kötü bir durum, bir ABD vatandaşının bir Çinli'den 5 kat fazla enerji tükettiği kaydedildi. Raporda ayrıca ABD'nin hala dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olduğu da vurgulandı. Petrol devi BP'nin Haziran ayında yayınladığı Dünya Enerji Raporu'na göre, ABD geçen yıl 843 milyon ton petrol, Çin ise 405 milyon ton petrol tüketti. Çin geçen yıl 1 milyar 537 milyon ton kömür, ABD ise 498 milyon ton kömür yaktı. Bütün bunlar yakıldıktan sonra gazların atmosfere karıştığını düşünün ve işte o zaman gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Petrole bulanmamış, kömürden kurtulmuş, iklim değişikliğini aşmış, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.